Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 3. Bölüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu Hazreti Peygamber, Arap Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi, o sırada Araplar arasında belirli bir takvimin kullanılmamasıdır. Genel kabul gören kanaate göre, Fil vakasından 50-55 gün sonra, Rebi-ül-Evvel ayında pazartesi günü dünyaya gelmiştir. Farklı hesaplamalara göre Hazreti Peygamberin doğum tarihi 20 Nisan 571 veya 17 Haziran 569 pazartesi şeklinde belirlenmektedir. Bu tarihlerden birincisi Mısırlı astronomi alimi Mahmud Paşa el-Feleki'ye, ikincisi ise Çağımızın meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'a aittir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin babası Kureyş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup Vehb bin Abdümenaf'ın kızı Amine'dir. Hazreti Peygamber onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır. Hz. Peygamber'in babası Abdullah, akranları arasında çok beğenilen, yakışıklı bir gençti. Yüzünde diğer gençlerde bulunmayan bir güzellik ve parlaklık vardı. Bunun Hazreti Peygamber'e ait nübüvvet nuru olduğu kabul edilir. Rivayete göre Abdullah'ın babası Abdülmuttalip, zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkarıp onardığı sırada,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 Gördüğü bir rüyada kendisine adağı hatırlatılmış, o da oğullarından hangisini kurban edeceğini belirlemek için Kura'ya başvurmuştu. Kura, o sırada en küçük oğlu olan Abdullah'a çıkınca onu kurban etmeye karar vermiş, ancak buna başta kızları olmak üzere pek çok kimse karşı çıkmıştı. Adağını yerine getirebilmek için bir çözüm arayan Abdülmuttalip, kendisine yapılan bir tavsiye doğrultusunda, Abdullah'la o günkü örfe göre diyet olarak kabul edilen on deve arasında kura çektirmiş, fakat kura yine Abdullah'a çıkmıştı. Abdülmuttalip, deve sayısını onar onar artırarak kuraya devam etmiş, sayı yüze ulaşınca Kur'an'ın develere çıkması üzerine yüz deve kurban etmişti. Böylece, çok sevdiği oğlu Abdullah'ı da kurtarmıştı. Bundan dolayı Hazreti Peygamber, hem babası Abdullah'ın, hem de büyük atası Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in kurban edilmekten kurtulmuş olduğunu kastederek, ''Ben iki kurbanlığın oğluyum.'' demiştir. Abdullah gençlik çağına ulaştığında, kendisine gelen birçok evlilik teklifini kabul etmemiş, Nihayet babasının teşebbüsüyle, Vehb'in kızı Amine ile evlenmiştir. Abdullah'ın bu sırada 18 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah ticaret için gittiği Suriye'den dönerken Yesrib'e uğramış ve orada babasının dayıları olan Adi bin Necar oğullarını ziyaret etmişti. Ancak bu sırada hastalanıp, akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra, vefat etmiş ve Medine'de defnedilmiştir. Abdülmuttalip, Abdullah'ın hastalığını haber alınca, büyük oğlu Haris'i Yesrib'e göndermiş, ancak Haris şehre ulaşmadan kardeşi vefat etmiştir. Bu sebeple Hazreti Peygamber, yetim olarak dünyaya gelmiştir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, oğlunun peygamberliğine yetişemeyen Abdullah'ın, ahirette azap görmeyip, kurtuluşa ereceği kanaatindedir. Hazreti Peygamber'in annesi Amine, Kureyş kızları arasında iyi bir yere sahipti. Babası Vehb de Zühre oğullarının ileri gelenlerinden biriydi. Abdülmuttalip, oğlu Abdullah'ı yanına alarak Amine'yi babasından veya diğer bir rivayete göre amcası Vüheyb'den istemiş, Olumlu cevap verilmesi üzerine evlilik gerçekleşmiştir. Zamanın adetleri doğrultusunda evliliğin ilk üç günü Amine'nin evinde geçmiştir. Bu evlilikten sonra Abdullah'ın alnındaki peygamberlik nurunun Amine'ye intikal ettiği kabul edilir. İslam kaynaklarında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı olağanüstü olayların meydana geldiğine dair rivayetler yer almaktadır. Rivayete göre Amine, Hazreti Peygamber'e hamile olduğu sırada bir rüya görmüş, rüyada kendisine önemli bir kişiye hamile olduğuna işaret edilerek, doğacak çocuğa Muhammed veya Ahmet adını vermesi söylenmiştir. Amine'nin doğum sancısı çekmediği de bu rivayetler arasındadır. Yine meşhur rivayete göre Hazreti Peygamber sünnetli olarak doğmuştu. Ayrıca melekler tarafından yıkanmış ve sırtına peygamberlik mührü vurulmuştu. Dede Abdülmuttalip torununun dünyaya geldiği müjdesini alınca onun şerefine bir ziyafet vermiş, Ziyafette ona Muhammed adını koymuş. Allah'ın ve insanların onu hayırla anması için bu ismi verdiğini söylemiştir. Son Peygamber.info onu anlamak ve anlatmak için.